Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu venesta ve ve nestağfiru ve ve min amalina Men dilleleh, ve men yudlil fe la, wahduhu, la Ve la la ve eşhedü abduhu ve inne lakal hadisi kitabı Allah ve hayral hedi hedi Muhammed'in sallallahu aley ve sellelle ve şerral umori muhtesaatuha ve külle muhtesetin bid ve külle bir atin ve külle dalalein finler Allah izin verirse akideyi tespit etmedi ve bidatleri reddetme hususunda ehli sünnet ve cemaati menheci konusunu işleyelim Selef alimlerinin bu konuda, o, e, onun linki eyinsanlar.com, Bilgin Hoca'nın sohbeti, eyinsanlar.com'a girerseniz, ahı, e, orada var inşallah. Selef alimleri Allah onlara rahmet eylesin, onların e, bu meselelerde şüphesiz seçkin bir metotları, menheçleri vardı. Biz onların kitaplarını, eserlerini incelediğimiz zaman bunun örneklerini görebiliyoruz. Herhangi bir şeyin reddine ve teviline gitmeksizin akide ile ilgili her meselede kitabın ve sahih sünnetin hakemliğini kabul ederlerdi. Genel manada dini meselelerde ve özel olarak da akideyle ile ilgili meselelerde sahabeden görüşleri almak yine selefimizin menheciydi. Aklın sınırları içerisinde yer almayan itikadla ilgili meselelerde konuşmazlardı ve bu konulara girip teferruata dalmazlardı. Bidat ehliyle mücadeleyi elden bırakmazlar. Onlarla aynı meclislerde bulunmazlar. Onların sözlerine değer vermezler. Dinlememek ve şüphelerini ortaya yani şüphelerinin yayılmasına sebep olmamak için bazılarından kulaklarını bile tıkadıkları, bir kelime dahi işitmek istemedikleri nakledilmiştir selefimizde. Müslüman cemaatinin e, birlikteliğine, onlardan ayrılmamaya önem göstermiştir selefimiz. E, e, İslam akidesini tespit etmedi ve bidat ehline gereken cevabı vererek reddetmedi. selefin metodunun ana hatları bu şekilde. Meseleye Kur'an'dan delil getirerek konuyu tespit etmek Müslümanlar arasında zaten ittifak edilen üzerinde ittifak edilen bir husus. Ancak akılcılar çoğunlukla Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla ilgili ayetleri tevil etmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Asıl anlamından başka şekilde yorumlamışlar. Kimisi e, tamamen tatil etmiş, reddetmiştir. E, Ehli Sünnet ise bu türden sıfatları zahir anlamda kabul etmişler ve zahir anlamına e, yorumlamışlardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Herhangi bir tevil ile gitmemişlerdir. Mesela Mutezile önderlerinden Kadı Abdülcebbar şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir takım ayetler varit olur da, yani herhangi bir ayet geçer de, zahirine göre bunlar teşbihi gerektiriyorsa, o zaman kesinlikle bunların tevili gereklidir. Çünkü lafızlar farklı manalara ihtimallidirler. Halbuki aklın öngördüğü delilin ihtimaller ve varsayımlarla ilgisi yoktur, diyor. el Muhit kitabında. İşte Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarla ilgili mutezilerin takip ettiği yol bu şekilde. Devam ede gelmiştir. Fakat ehli sünnet bu anlamda bir yol takip etmemişler. Ayetleri zahiri manasına hamletmişler ve sıfatlarla ilgili ayetlerden herhangi birisini tevhile kalkmamışlardır. Sünneti delil sayma hususuna gelince bu konuda ehli sünnet ile akılcılar arasında ihtilaf vardır. Ehli sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sayı hadisleri delil ve şahit olarak kabullenirler. Bu konuda bunlar üzerinde herhangi bir söz söylemezler veya tevil cihetine gitmezler. Seleften gelen rivayetlere baktığımız zaman bu menheci açık bir şekilde görürüz. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel sıfatlarla ilgili olarak şöyle diyor. Biz onlara iman ederiz, onları tasdik ederiz, onlardan herhangi bir şey reddetmeyiz. Yeter ki sahih isnatlarla gelmiş olsunlar bunu İmam Lelkâi Şerhu Usûl-i Itkâdi Ehli Sünne Vel Cema'a isimli kitabından akıl ediyor. Nitekim rüyet yani Allah Azze ve Celle'nin ahirette görülmesi hadisleriyle ilgili olarak İmam Ahmed şöyle demiştir: Bunlar sahih hadislerdir. Bunlara iman ederiz ve öylece kabul ederiz. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemden sahih isnadlarla bize gelen her hadise de iman eder ve öylece kabul ederiz. İbn-i e de rüyet hadisiyle ilgili olarak şöyle der. Onları duyduğumuz gibi rivayet etmek bizim görevimizdir ve bize borçtur. Yeter ki kendilerine güvendiklerimizden ve hoşnut kaldıklarımızdan bize duyurulmuş olsun. Yani yeter ki güvenilir raviler, sika raviler yoluyla gelmiş olsun. Muhammed bin Hasena yani e, İmam Ebu Hanife'nin önde gelen öğrencilerinden İmam Muhammed'e Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından söz eden kimi hadisler sorulunca şöyle demiştir. Doğrusu bu hadisleri güvenilir kimseler rivayet etmişlerdir. Bu konu üzerinde durmamızın sebebi son günlerde bazı internet sitelerinde, özellikle Abdul Kahir el Bağdadî'nin el Fıraq beynel el, el Fıraq isimli kitabından alimlerin Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlar ile ilgili icma ettiklerini, bunların tevil edilmesi gerektiğini e, iddia eden bir takım nakiller veriliyor bazı sitelerde ve ehli sünnetin itikadının Allah azze ve celle'yi mekandan tenzih etmek şeklinde olduğunu söylüyorlar. İşin e, işin esasında Abdul Kahir Bağdadi bu eserinde sadece kendi görüşünde olanların icmasını nakletmiştir. Yoksa ehli sünnetin böyle bir icması olmadığı gibi bilakis Selefi salihinin ve onların yoluna uyanların bugüne kadar itikadı, icması Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına, kitap ve sünnete bildirildiği şekliyle iman etmek, bunları taatiyle yani manasını iptal etmeye, tevile yani yorumlamaya, teşbihe yani mahlukuna benzetmeye, keyfiyet belirlemeye, bu cihetlere gidilmemesi bu şekilde gelmiştir. Buna e, bu yazıya bir de uydurma bazı rivayetler ekliyorlar. E, İmam Cafer Sadık'ın işte her kim Allah arşın üzerindedir derse Allah'ı arşa muhtaç kılmıştır dediğini naklediyorlar. Ehli sünnetin hiçbir kaynağında böyle bir rivayet geçmez. Bunu sadece Şiaların e, bunu sadece Şialar uydurmuştur. Sadece Şiaların kaynaklarında geçer. Ses yok mu şu anda? Evet. Yine Selef'in önde gelen imamlarından Ebu Ubeyt Kasım bin Selam şöyle diyor. Bize göre bu hadisler haktır, gerçektir. Bunları güvenilir raviler birbirlerinden rivayetle bize aktarmışlardır. Evet, akılcı mutezileler. E, maalesef ahbaşların, ahbaş denilen kimselerin e, şüpheler ortaya atması sebebiyle İnsanlar, Hanefilerin, e, Maturidilerin akidesinin bu olduğunu, yani tevil etmek olduğunu, Allah Azze ve Celle'yi mekandan tenzi etmek olduğunu, e, her kim Allah semada derse onun kafir olacağını, bunun gibi şüpheler yayıyorlar. Az önce naklettiğimiz gibi, e, Ebu Hanife'nin bizzat öğrencisi İmam Muhammed bin Hasan, e, Lalkai'nin şerh Şerhu Usul-i İtikadi Ehl-i kitabında sahih-i rivayetine göre bu haberleri güvenilir kimseler rivayet etmişlerdir diyor. Zayıf ve uydurma hadisleri dışında sahih hadisleri kabul etmede Selef bu e, imamlardan naklettiğimiz şekilde e, süre gelmiştir. Onların metodu. Fakat aklı ön planda tutan akılcılara gelince bunlar Selef metodundan çok daha farklı yol izlemişlerdir. Yani Nebevi hadisleri delil kabul etmede selefin yolundan ayrılmışlardır Bunlar sahih dahi olsa sünnet tevatür derecesine varılmadıktan sonra bunu kabul etmezler Hatta yani ilk önce Akdede e, mütevatir hadis dışında ahad hadisler kabul edilmez gibi iddialarla başlatmışlardır e, bu görüşlerini fakat e, bu iddianın arkasından bugün mütevatir hadisden başkasını kabul etmediklerini iddia edenlerin Aynı zamanda mütevatir hadislerle sabit olmuş pek çok hususu da inkar ettiklerini görüyoruz. Bunlar arasında Deccal'in çıkacağı, İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceği gibi, kabir azabı gibi, e, kadere iman gibi meseleleri örnek verebiliriz. Onlar sadece işin esasında akıllarına uygun olanı kabul ediyorlar. Mütezil bu konuda e, Mutezile'nin imamlarından birinden e, bir nakil verelim. E, bu adam Mutezile'nin kurallarını belirleyen Kadı Abdülcebbar'dır söz konusu olan şahıs. Bize kendi sapık metotlarını şöyle açıklıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerinden red ve kabul yönüne dair e, şöyle bahsediyor. Ne doğruluğu ne de yalan olduğu hakkında elimizde kesin bir bilgi olmayan hadisler tıpkı ahat hadisler gibidirler. Bunlar eğer şartlarına haiz olarak gelmişlerse bu türden hadislerle amel etmek caizdir. Fakat bu türden rivayetler şayet itikadı ilgilendiriyorsa o takdirde amel etmek caiz değildir. Ancak bu türden rivayetlerin akla uygun gelmeleri halinde bunların gereğiyle amel edilir. Fakat bu amel edilir olması bunun herhangi bir yerinin olmasından ötürü olmayıp ancak aklın öngörmez sebebiyle olabilir. Eğer bunlar aklın öngördüğü ölçülere uygun düşmezse bu durumda gerekli olanı, gerekli olan onu reddetmektir. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis söylememiştir diye hüküm vermektir. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylemişse mutlaka onu hikaye yoluyla başkalarından nakletmiştir. Tabii ki bunun başkaça bir yorumu yoksa zoraki bir yoruma gidiliyorsa atılır. Değilse bu durumda vacip olan onu tevil etmektir diyorlar. Evet, Şerhu Usuli Hamse kitabında Mutezile'nin itikadı bu. Şimdi e, bu iddiada olanlara şöyle bir soru soralım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, haberi vahid kabul edelim. Bunlar mütevatir olduğunu kabul etmiyorlar. Mesela Deccal'in çıkacağını, İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceğini, kabir azabını e, ahat haber olarak kabul ediyorlar. E, ahat hadise... E, Ahad hadisle amel etmekle sakınca yoktur diyorlar ama itikad edilmez diyorlar. Şimdi bir örnek verelim. Sahih-i Müslim'de bir hadis var. Hatta pek çok tarihten bu hadis sabit olmuştur sünenlerde de. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazda bazı şeylerden Allah'a sığınmayı emrediyor. Bunlar arasında cehennem azabı, azabı, kabir azabı, deccal fitnesinden sığınmak var. Şimdi bunların iddiasına göre ahad hadisle amel etsek ve namazda e, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın öğrettiği şekilde Deccal'den Allah'a sığınsak, Deccal'in fitnesinden, kabir azabından Allah'a sığınsak. Biz biliyoruz ki Deccal'in çıkması da kabir azabı da itikatla ilgili meseledir. Ama bunu bundan sığınmayı Namazda uygulamamız ameli bir mesele. Bu temelinden çürük iddiaya göre biz acaba inanmadığımız bir şeyden mi Allah'a sığınmamız gerekiyor? Allah zatıyla arşın üzerinde istiva etmiştir. Dilediği zaman dünya semasına keyfiyetim kendinin bileceği şekilde nüzul eder ve sıfatlarıyla da her yerdedir. Sözü batıl mıdır, hak mıdır? Şimdi şöyle doğru. Allah Azze ve Celle zatıyla arşı istiva etmiştir. Bu doğru. İlmiyle her yerdedir. Yani Allah'ın ilmi her yerdedir. Bu manada kullanılıyorsa bunda bir sıkıntı yok. Selefin itikadı bu şekilde gelmiş zaten. Allah zatıyla semadadır, arşı istiva etmiştir. Dilediği gibi dünya semasına her gece, her gecenin son yarısında dünya semasına nuzul eder. Keyfiyetini bilemeyiz. Bu doğru bir söz. Ehl-i Sünnet'in itikadı bu şekilde gelmiş. Hatta ee, İmam Bukhari, Khalku Ef'alil İbad isimli eserinde buna dair seleften pek çok nakillerde bulunur. Merfu, mevkuf ve makdu olarak yani Allah Resulü'nden, sahabelerden ve tabiinden. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Evet. Kadı Abdülcebbar'dan naklettiğimiz gibi Mutezle mezhebinin bu konudaki akidesi budur. Bu yüzden selef alimleri bu sapık yöneltmelere karşı e, inkar etmişler, bu görüşlere karşı çıkmışlar ve mutlaka sahih sünnete bağlılık üzerinde, buna bağlanmak gereği üzerinde durmuşlardır. Sahih sünnetin kesinlikle aklıyı değerlendirmelerin üzerinde tutulması gerektiğini belirtmişlerdir. Sahabe sözlerinin alınması ve bunların görüşlerinin kendilerinden sonra gelenlerin görüşlerinden Önce tutulması hususunda da e, Bunlar Kur'an'ı bu sahabeler Kur'an'ın nüzul oluşuna şahitlik etmiş kimselerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayetleri nasıl açıkladığına Birinci ağızdan şahit olmuşlardır, tanık olmuşlardır. Vahiy asrını yaşamışlardır onlar. Dolayısıyla onların zihinleri çok daha berraktır bidatlerden ve sapıklıklardan uzaktır. Çünkü, şer'i nasları, yani kitap ve sünnet naslarını, yararlandıkları dil, dil ortamı nedeniyle, en iyi şekilde, onlar değerlendirmişlerdir. Onların, itikadi meselelere dalmamaların sebebine gelince, bu onların idrakinden ve gerçekleri çok iyi değerlendirmelerinden kaynaklanıyordu. Onlar, Beşer aklının gayb ile ilgili olan işleri bağımsız bir şekilde, müstakil bir şekilde derlendirmekten aciz olduğunu, aklın aciziyetini çok iyi biliyorlardı. Beşer aklının gaybı ait meselelerde bağımsız olmadığını e, idrak ediyorlardı. Aklın görevi vahyin getirdiklerini anlamak, onlara uymak ve itikad etmektir. Yoksa vahyi reddetmek değildir. Akıl ile vahye itiraz etmek değildir. İşte sahabe, bu gerçeğe göre e, hareket etmişlerdi. Çünkü vahyin geliş amacı, farklı akli düşünceler arasında bir ölçü ve terazi görevini yapmaktır. Akıl ise bu konuda ölçü değildir. Aslında selef alimleri, bidat ehliyle tartışmayı, onlarla bir arada bulunmayı çirkin görmüşlerdir. Bunların akla şüphe sokan görüşlerinin Müslümanlara aktarılmasını ya da sorulmasını, onlara sunulmasını yasaklıyorlardı. Yasaklama nedenleri de olayı aktaran kimsenin o konuda güçsüz, ilmi yeterliliğinin olmaması ya da onların görüşlerini geçersiz kılabilecek seviyede bulunamamasından idi. Durum böyle olunca bu tür sapık düşünceleri duyanlardan kimileri aldanabilir ya da okuyanlardan sapıtanlar olabilirdi. İşte bu yasaklama gerekçesinin altında, Müslümanların kalplerini korumak, akıllarını himaye etmek, düşüncelerini muhafaza altına almak yapmaktadır. Hakikaten de, çoğu zaman, mesela günümüzde e, bazı kitaplar görüyoruz. E, bundan 10 ya da 20 sene önce, e, o sıra biz çocuktuk, e, okul sıralarındaydık, e, Fetullah Gülen'in, o zamanlar Ahmet e, Abdülfettah Şahin ismini kullanıyordu. E, tereddütler ve çıkış yolları diye e, bazı kitaplar yayınlandı. Önce akla gelebilecek bir takım şüpheler ortaya çıkarılıyor. E, bu şüphelere de herkesi tatmin edecek bir cevap verilmiyor. Bu kitapların faydası inanın zararından çok oldu. Yani bu sefer. Söz meclisten dışarı eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek tarzında bir takım sorular atıldı. Bu sorulara da tatmin edici cevaplar verilemeyince yani her ne kadar bazıları tatmin olsa da e, tatmin olmayan akılların azgınlığını, küfrünü, inkarını daha da artırdı maalesef. İşte Selef bu gibi uslarda dikkatli hareket etmişler. Bidatçıların görüşlerinin bu şekilde rastgele yayılmasına Mani olmuşlar. Onların dinlenilmesine, kalbe onlar tarafından şüphe sokulmasına izin vermemişler. Çünkü bu tür şüpheler kalbe bir sefer girdin mi bir virüs gibi yayılır. İnsan kendini bundan e, alıkoyamaz. Ehl-i sünnetin ortaya koyduğu eserler sadece bidat ehlinin saçmalıklarını ortaya koymaya yönelik değildi. Aynı zamanda onların görüşlerini sadece bir araya toplamakla da kalmayıp, selef alimlerinin kitaplarının yazılma amacı bir cesaret de sağlıyor. Dolayısıyla o sayede o sapık düşüncelerin görüşleri çürütülüyordu. Seleften gelen eserler, bida delinin nasıl bir metod izlediklerine dair bir takım hakikatleri ortaya koyuyorlardı. Begavin'in Süfyanı Sevriden yaptığı rivayete göre, Allah rahmet eylesin, şöyle demiştir. Bir kimse herhangi bir bidatı işitirse, o işlenen bidatı gittiği yerlerde anlatmasın. O bidatı gittiği yerlerdeki kimselerin gönüllerine aktarmasın. Şerh-ı kitabında söylüyor bunu İmam Bekabi. i̇bn Battada, eyyub -e Sahtiyani'nin şöyle söylediğini rivayet ediyor. Ben sessiz kalmaktan daha iyi bir şekilde onlara cevap verecek değilim. Yani onlara verilecek en güzel cevap susmaktır. El-İbane kitabından naklediyor. Abdullah bin de şöyle diyor. Bize göre sünnet, heva ve hevesine göre hareket edenlere cevap yetiştirmek değildir. Bize göre sünnet, onlardan herhangi biriyle konuşmamaktır. Hanbel bin İshak, şöyle rivayet ediyor. Adamın biri Ebu Abdillah'a yazarak yani İmam Ahmed bin Hanbel'e yazarak ondan bidatçilere cevap konusunda bir kitap yazma iznini ister. Kelamcılarla bir araya gelip onlarla tartışmayı ve delille cevap verme konusunda izin talep eder. İmam Ahmed bin Hanbel de kendisine şöyle cevap yazar. Bizim işittiğimize ve ilim erbabından bizim aldıklarımıza göre yani bize nakledilenlere göre onlar sapık kimselerle konuşmayı ve onlarla beraber oturmayı hoş karşılamıyorlardı. Asıl mesele Allah'ın kitabında ve Rasulün sünnetinde yer alana teslim olmak ve ona müracaat etmektir. Yani kitap ve sünnete müracaat etmektir. Yoksa bidatçilerle, sapıklarla bir arada bulunup onlara cevap yetiştirmek değildir. Çünkü onlar hep aklını karıştırırlar ve görüşlerinden dönmezler. Allah'ın izniyle asıl kurtuluş onlarla bir arada bulunmamak ve onlarla birlikte onların bidatlarını tartışmaya kalkışmamaktır. Evet, nitekim e, bidatinde aşırı giden e, bu gibi insanlarla, yani bidatin ehli olan, bidatin taraftarlığını, onun propagandasını yapan insanlarla yapılan konuşmalar cedelden ileriye gitmemektedir. Bu yüzden ehlusün sünnetten olan müelifler eserlerinde selef akidesini savunurlarken hep arz metodunu uygulamışlardır. Bunu da nakle ve akla dayalı delillerle ispatlamışlar ve desteklemişlerdir. Herhangi bir şüpheye yer vermeden veya onların delillerine imkan vermeksizin akideyi ortaya koymuşlardır. Ancak nadiren de olsa farklı metot izleyenler de olmuştur. Sadece red metodunu kullanan eserlere gelince, yani hasımlarının görüşlerini sadece reddederek konuyu ele alan eserlere gelince, yani reddiyeler dediğimiz kitaplar, bunlar tam anlamıyla da olmasa bile, kısaca şüpheyi sunmakta ve sonra da gerekenleri söylemektedir. İşte Selefin, dini akideyi, İslam akidesini tespit etmekte izledikleri yol bu şekildeydi. Dolayısıyla onların eserlerini okuyanlar, akide yönünden onların bu şekilde bir yol takip ettiklerini açıkça görürler. Hafız Ebu Kasım el-Lalka'i Allah rahmet eylesin. Şerhu Usulü İtikadi Ehl-i Sünnet kitabında takip ettiği metot bunun en güzel bir örneğidir. Bu eserde akide ile ilgili meseleler buna muhalif görüşlerin düşünceleri ya da delilleri hiç aktarılmaksızın ele alınmaktadır. Yani e, bu imamlar Aynı şekilde i̇bn Battan El-İbane kitabı da böyle veya Es-Sünne adıyla yazılan itikada dair eserler de bu şekilde. Sadece doğru akideyi yansıtmışlar, muhaliflerin görüşlerini zikredip de onlara red şeklinde eserlerini sunmamışlardır. Bu akidelerin doğruluğunda aleyküm selam ve rahmetullah, kitap ve sünnetten şer'i delilere, sahabenin ve tabiinin sözlerine yer vermişlerdir. Selef menhecinin açıklığına rağmen delil olarak sunulan hadislerin sahihliğini kabulü gerekmekte ve bu hadislere bağlı kalınması icap etmektedir. Bu konuda her ne kadar sahih hadisler delil olarak gösterilmişse de bir takım mesebe alimleri böyle bir gerekliliğe pek uymamışlar. Kimi zaman menheçte bir gevşeme göstermişlerdir. Çünkü delil olarak hadislerin alınmasıyla birlikte, kimi zaman bu eserlerde mezhep açısından kötü olabilecek bir yolda izlenmiştir. Dolayısıyla mutezile ve benzerlerinde görüldüğü gibi, akılcılığın temsilciliğini yapanlar da bu kötü örneklerden hareketle cesaret almışlardır. Bu kaynaklardan aktardıkları uydurma, münker, isnat bakımından zayıf ya da e, buna benzer İsrailiyat tarzı rivayetleri, Bunlardan alarak örnek gibi göstermeye kalkışmışlardır. Mesela günümüzde daha da cahilce bir tavır sergilenmekte. Ee, yine internet sitelerinde bazı yazılar görüyoruz. Ee, adam naklediyor. İmam Ajluni, Keşfül Hafada diyor, şu hadisi nakletmiş diyor. İmam Suyuti Le Alü kitabında şu hadisi nakletmiş diyor. Halbuki e, Keşfül Hafa kitabı Ajluni'nin Keşhül Hafa adlı eseri, halk arasında hadis diye dolaşan sözlerin hadis mi yoksa kelamı kibar mı yoksa uydurma bir söz mü olduğunu tespit amacıyla yazılmış bir kitaptır. Ee, İmam Suiti'nin Lealiyul Masnuna kitabı ise uydurma hadisleri tespit etmek üzere yazılmış bir kitaptır. Ee, örnek olarak Levlâke levlâk lemâ hâlâktul eflâk diye uydurulan, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım şeklindeki uydurmayı, işte İmam Suyuti kitabında rivayet etmiştir diyerek kaynak gösteriyorlar. Ve Lealü'l-Masuna kitabını kaynak gösteriyorlar. Ajluni'nin Keşfül Hafası'nı gösteriyorlar. Bu kitaplara e, hiç kimse müracaat etmediğinden ve e, bu toplumun çoğu Arapça bilmeyen kimseler olduğundan, yani kaynağa müracaat etme imkanları olmadığından e, hakikatten habersiz kalıyorlar. Halbuki bu kitaplarda bu bahsedilen hadisin aslının olmadığı, İmam Suyuti tarafından bu hadisin uydurma olduğu belirtiliyor. Evet. Darimi, Allah rahmet eylesin, Hicri 282 senesinde vefat etmiştir. Bişrel Merisi adlı meşhur Cehmiye, e, Mu'tezile Cehmiye, Reddiye kitabında şöyle e, Merisi'den şu hadisin tevli rivayet olmaktadır diyor. Allah yarattıklarını yaratınca dinlendi. Bu hadisi İbn Asım rivayet etmiştir. Daha sonra Darimi bunu redde çalışıyor. Tevvili sebebiyle merisiye cevap veriyor. Halbuki hadsin kendisi uydurmadır. Burada söylenmesi gereken sadece bunun sahih olmadığı, uydurma olduğudur. Yani uydurma bir hadise cevap vermeye gerek yok. Yine devamla diyor ki, bir takım hadisler var ki, bu hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmiştir. Alimler de bunu söylemişlerdir ve o hadisleri rivayet etmişlerdir. Ve ancak o hadisleri tefsir etme yönüne gitmemişlerdir. Ne zaman biri kendi görüşüne dayanarak bir tefsir yapar ya da yorumlamaya giderse on da hemen itham etmişlerdir, suçlamışlardır. Allah yarattıklarını yaratınca dinlendi şeklinde Meryis'i bunu rivayet ediyor ve bunu e, Teville delil getirmeye çalışıyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye yorulma nispet edilemez e, diyerek sanki sahih bir hadismiş gibi bunu reddetmeye kalkıyor. Darimi de Allah rahmet eylesin e, buna cevap verirken yanlış bir yol izliyor. Bunun sadece sahih olmadığını, uydurma olduğunu ispatlayıp orada bırakması gerekirken e, buna rağmen o sözü uzatıyor. Diğer bir Naklinde bana Ali bin Haşrem'in yazdığına göre Veki'ye yani Veki bin el-Cerrah'a Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a hadisiyle ilgili soru yönetmiştir. Hadis şöyledir. Cennet dürülerek güneşin boynuzlarına asılmıştır. İşte bu hadisle ilgili olarak Veki şu cevabı vermiştir. Bu şöhret bulmuş yani meşhur olmuş bir hadistir. <gülüyor> rivayet olunmuştur o da rivayet etmiştir diyor. Halbuki bu eserin yani bu sahabe sözünün senedi bilinmiyor. Senedi meçhul bir rivayettir. Herhangi bir sünnet kaynağında buna rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bunun meşhur bir hadis olduğu görüşü nereden ortaya çıkıyor? Evet, İsrailiyat kaynaklıdır işin aslı itibarıyla o söz. İbn Es-Sunne adlı eserinde kendi senediyle Katade radıyallahu varan bir isnatla rivayetine göre kendisi Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh ziyaret etmiş ve onu sırt üstü ayak, üst, ayak ayak üstüne atmış olarak bulmuş. Katade radıyallahu anh elini kaldırmış ve onu öyle bir şiddetli şekilde çimdiklemiş ki bunun üzerine Ebu Sa'id radıyallahu anh beni acıttın ha demiş. O da benim de istediğim buydu. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işitmedin mi? Allah yarattıklarını yaratınca sırt üstü yattı, sonra da iki ayağından birini ötekizin üstüne koydu. Sonra da şöyle buyurdu, böyle yapmak yakışık kalmaz. Ebu Said radıyallahu anh de evet dedi. Şeyh Elbani bu hadisin açıklamasıyla ilgili olarak şöyle der. Hadisin isnadı zayıftır, metni ise münkerdir, adeta Yahudi uydurması gibi bir şeydir. Yine kendi senediyle Taha suresinin ile ilgili rivayette bulunuyor. Hadis i̇bn Huzeyme'de yer alıyor. Ee, İm İmam Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah es sunni adlı kitabında der ki, Bana babam rivayet etti. O Yezid bin Harun'dan, o Attaf'dan, o Ceriri'den. Ceriri şöyle dedi. Allah Musa'ya Tevrat'ı kendi eliyle yazmıştır. O sırtını kayaya dayamıştı. İnci'den levhalara yazdı. Kalemin sesi duyuluyordu. Onun arasında sadece bir perde vardı. Bu hadisin senedinde yer alan Ebu Attaf meçhul biridir. Muaddis imamlardan Ali İbnül Medini o şöyle diyor. El Ceriri dışında ondan rivayet yapan hiçbir kimseyi bilmiyorum. Bu meçhul bir kişiden gelen rivayettir. Hem senedi hem de metni bakımından meçhuldür. Bu gibi bir haberin rivayeti caiz değildir. Ancak iptal amacıyla, yani bunun batıl olduğunu belirtmek amacıyla rivayet olunabilir. Yine der ki, bana babam rivayet etti. O Muaz bin Hişam, o Katade'den, o da Kesir bin Kesir'den, o da Ebu İyad'dan, o da Abdullah bin Amr'dan nakletti. Demiştir ki, aslında arş bir yılanı asıldır. Vahide zincirler içinde inerdi. Zincirden kaplar içinde inerdi. Bu rivayette sadece Katade'nin anane şeklinde rivayeti söz konusudur. Yani falan filandan rivayet etmiştir şeklinde. Halbuki Katade müdelis bir ravidir ve anane tedlisi kasıdır. Yani hadisi işitmiş olması kası değildir. Tedlisle bilinen bir ravi olmaz sebebiyle bu illet tek başına bile hadisin zayıf olması için yeterlidir. Kaldı ki bir de hadiste kesir diye bir yer alıyor. Kesir bin kesir. Bu şahıs Abdurrahman bin Semura'nın azatlısı Basralı Bi Kesir'dir. Bu da güvenilir olmayan bir ravidir. Yine e, Abdullah bin Ahmet şöyle aktarıyor. Babam anlattı, bize Ebu Usame rivayet etti, Hişam bin Urve'den, o da babasından, o da Abdullah bin Amr'dan rivayet etti. Allah melekleri iki zira'ın ve göğsün nurundan yarattı. Bunda Cemaat ricalinden yani e, cemaat diye ifade kullanıldığı zaman kütüb-i sitte kastedilir. E, yani kütüb-i sitte ravilerinden Hişan bin Urve bulunuyor. Ancak alimler bu şahsın babasından oldukça aşırı rivayetleri olduğunu e, belirterek onu kınamışlardır. Yakup bin Şeybe şöyle diyor. Güvenilirdir. Kendinden, kendinden e, bir şey inkara kalkışıl, e, kalkışılmamıştır. Ancak Irak'a geldikten sonra babasından yaptığı rivayetlerde ileri gitmiştir. Dolayısıyla kendi beldesi halkı bu yüzden onu hoş karşılamamışlardır. Bizim gördüğümüz ise Hişam Irak halkı için suhulet yani gevşeklik göstermiştir. O babasından sadece duyduklarını anlatmıştır. Bunların anlatımında da dikkatli davranmamış ve gevşeklik göstermiştir. Babasından duyduklarını irsal yoluyla yani mürsel olarak Babasından olmadığı halde babasından işitmiş gibi aktarmıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hişam burada duyduğunu açıkça bildirmiyor. Bundan dolayı hadiste zayıflık vardır. Metni de münkerdir. Bu yolun dışında ne mevkuf ne de merfi olarak gelmiş değildir. İşte bu, yani e, bu gibi rivayetler sırf Abdullah bin Ahmet tarafından, yani Ehli Sünnet'in imamlarından birisidir. İmam Ahmed oğlu Abdullah bin Ahmed. Sırf Abdullah bin Ahmed rivayet etti diye savunulmaya kalkılmaz. Bunlardan uydurma olanları, zayıf olanları savunulmaz. Sadece sahih olarak ne gelmişse e, biz onları savunuruz. Yani Ehli Sünnet'in menheci bu şekilde gelmiştir. İbn Huzeyme Kitabu't-Tevhid adlı risalesinde bu kitabın yazarı Burada naklettiklerini veya burada rivayet olunanları sahih diye bildirmektedir. Fakat buna rağmen yine de kitabında kendi şartlarına uymayan hadisleri de rivayet etmiştir. Bu hadislerin kimisi uydurmadır, kimisi de münkerdir. Bunlardan örnek vermek gerekirse, kendi isnadıyla Ebu Hüreyya radiyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Yüce Allah henüz Adem'i yaratmazdan 2000 yıl önce Taha ve Yasin surelerini okudu. Evet. Bu hadis uydurmadır. Yine der ki, bize Muhammed bin Beşşar anlattı. O Hişam bin Abdülmelik'ten, o Velid'den, o Muhammed bin Yahya'dan, o Ebul Velid'den, Hammad bin Seleme, Ali bin Zeyd'den, Leis bin saattan diyerek, e, bana Ziyad bin Muhammed, Muhammed bin Kabel Kuraz'den, o da Fudale bin Ubeyt'den, o da Ebu Derdar radıyallahu anh'den diyerek rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yüce Allah gecenin kalan üçte birinde ya da kalan üç saatinde iner. Bu, bu uzunca devam ettirir bunu. Sonunda şu ifadeler vardır. Üçüncü saatte ruhu ve melekleriyle dünya semasına iner, titrer ve şöyle der. İzzetim hakkı için kayyum benim. Bu hadisin senedinde Ziyad bin Muhammed vardır. Bunun hakkında İmam Bukhari, Nesai, Ebu Hatim, İbni İbban, Münkerül hadis demişlerdir. Yani hadislerinin münker olduğunu, kendisinden hadis alınmayacağını söylemişlerdir. Bu konuda sahih olanı Allah Azze ve Celle'nin gecenin son üçte birinde her gece dünya semasından üzül ettiğidir. İşte şu son aktardığım fazlalık münkerdir. Ayrıca İbn-i İbban bu ravi hakkında şunu söyler. Meşhur ravilere dayanarak münkerler rivayet eder. Bunun hakkı bundan rivayeti terk etmektir. Yine isnadında Ali bin Zeyd bin Cudam vardır. O da zayıf olduğu, hüccet olmadığı, e, bildirilen bir ravidir. Metin bakımından da münker bir rivayettir. Yani e, zayıf birisi tarafından, zayıf raviler yoluyla gelen bir metin, güvenilir ravilerinin e, rivayet ettiği metne aykırıysa bunlar münker olarak değerlendirilir ve bunlara itibar edilmez. İbn de Allah rahmet eylesin, El İman adlı eserinde kendi ısınadıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hadis-i Ruhiyet'le ilgili. Gerçekten Yüce Allah tecelli eder ve güler. Bu rivayette şunu ekler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Öyle ki Yüce Allah'ın dilleri ve azı dişleri gözüktü. i̇bn de bu hususta sadece şunları söylemekle yetinmiştir. Bu ifadelerin üzerinde ileri geçerek bir şey söyleyen olmadı. Yani... Hadis ravilerinden bu rüya hadisiyle ile ilgili olarak bir şeyler söyleyen olmadı. Halbuki burada kendisinin bu hadis sahih değildir diye dikkat çekmesi gerekirdi. İbn Battah'ın El ibane adlı eserinde kendi isnadıyla Ömer radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Ömer radıyallahu anh demiş ki: Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kim Kur'an mahluktur derse o kimse Aziz ve Celil olan Allah'ı inkar etmiştir. Yine kendi isnadıyla bu konuda bir kısa rivayet eder. Doğuda bir kadın dünyaya gelmiş, batıda da bir erkek. Bu ikisi kötülükte bir araya gelmişler. Anka denen varlık bunu duyar ve bunu hoş karşılamaz. Anka'ya der ki, kadını tut ve onu yanında koru. O da gerekeni yapar. Fakat bu erkekten sakınmasına rağmen erkek sonunda kadına ulaşır. İşte hoş karşılanmayan ve uygun görünmeyen bir takım münker rivayetler bu şekilde. İşin acıyanı, bu türden bazı rivayetler Ehli Sünnet ve Cemaat akidesini savunanların bile eserlerinde yer almışlardır. Bunların da Ehli Sünnet üzerinde oldukça kötü etkileri olmuştur. Zayıf olarak gelen rivayetlerse bundan çok daha fazladır. Neredeyse hemen Nem'in hiçbir akide kitabı bunlardan kurtulamamıştır. Aleykümselamün rahmetullah. Şüphesiz söz edilen bu kıymetli müellifler bu türden rivayetlere eserlerinde yer vermeleri Kişisel hatalarıdır ve bu selefin menhecine aykırıdır. Adı geçen eserlerdeki yanlışlıkların incelenmesi bakımından bu eserlerin tahkik edilerek ele alınması ki bu konuda Allah e, Elbaniye rahmet eylesin. Mesela İmam Zehbi'nin e, El Ulu kitabını muhtasar yapmıştır ve ondaki uydurma ve zayıf rivayetleri çıkararak sadece sahipleri alı almış ve bidatcileri e, bu sahih rivayetlerle reddetmiştir. Sahih ile sahih olmayanın belirtilmesi e, bir zorunluluktur. Bu da elbette e, araştırmacıların bu konu üzerinde e, uzmanlık alanı belirleyen kimselerin görevidir. Çünkü bizler akidemizi ispat etmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispeti uygun olmayan şeylere muhtaç değiliz ve İsrailiyat kanıtlarına da Herhangi bir ihtiyacımız yoktur. Son dönem sünnet alimleri, ehl-i sünnetin alimleri sayıh olmayan ile sayıh olanı ayırt etme zaruret üzerinde durmuşlardır. Ve e, daha önce yazılmış eserlerin e, bu gibi zayıf ve uydurma rivayetlerden ayıklanması e, gereğini belirtmişlerdir. Allah rahmet eylesin. İbn-i Teymiye şöyle demiştir bu hususta, Vasiyetül Kübra'da. Burada gerekli olan Sahih hadis ile yalan olanı birbirinden ayırt etmektir. Çünkü sünnet, batılın dışında olan hak sünnettir. Bunlar da mevzu hadisler olmayıp sahih olan hadislerdir. Madem ki bu yapılanlar bireysel bir hata olarak değerlendiriliyor ve bunlar akidenin açıklanmasında selefin menhecine aykırıdır, o halde bu noktada uyarıda bulunması gerekir. Yanlışların gösterilmesi gerekir. Böylece Allah Azze ve Celle'nin dininde yer almamış olan veya varsayılan bir şeyin vehmine, bunun koruntusuna kapılınmış olmaz. Bir rivayet sırf İbn Teymien'in, sırf İbn ebi Şeyben'in veya Ehlusunet imamlarından birinin kitabında geçiyor diye bunu savunmaya kalkmak da bizim adımıza bir hatadır. Bilakis o rivayet ancak sahihse savunmak gerekir. Mesela halk arasında bugünlerde, son günlerde Söz konusu olan bir mesele var. İşte Allah Azze ve Celle'nin arşında Muhammed ve Vesselam'ı oturtacağı, bunun için yer ayırdığı gibi bir görüş yayılıyor. Evet İbni Teymiye'nin kitabında bu görüşe yer verilmiştir. Bu söz merfu bir hadise dayanmaz. Sahabeden de gelen bir söz değildir. Tabi'in alimlerinden İmam Mücahid'in bir sözüdür ve hatalıdır. Yani İsrailiyat olma ihtimali kuvvetlidir bunun. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak gelenlerden mesulüz, sahabelerden gelenlerden mesulüz. Sahabelerden gelenlerde böyle bir şey göremiyoruz. Evet, selef alimlerinin eserlerinde yer alan her şey, sıfatlarla ilgili olan rivayetler doğru kabul edilir ve böyle sanılır ise bu yanlışa götürülür. İmam Mücahit şöyle demiş. Böyle rivayet ediliyor. Allah azze ve celle arşında oturtmak üzere Muhammed aleyhissalatu vesselam'a yer ayırmıştır. Veyahut e, yani bu makamı Mahmud'un vesilenin Allah azze ve celle'nin Muhammed aleyhissalatu vesselam'a vereceği vesile makamının eee Mücahit tarafından yapılan tefsiridir. Halbuki e, sahih sünnette gelen tefsir buna aykırıdır. Yine tabilerden gelen açıklamalar tabiinden bu alimin sözüne aykırıdır. Bu sebeple İmam Mücahid'in bu konudaki açıklaması kabul edilmez ve bunu savunmaya da gitmemiz gerekmez. Bizler sahih sünneti, selefin doğru menhecini savunan kimseler olarak, yani bunu benimsemiş kimseler olarak mutlaka inandığımız şeyleri sahih deliller üzerine bina etmek zorundayız. Bu da çokça araştırmamıza e, ilimle silahlanmadan, ilimle birlikte sabır ile silahlanmadan aceleyle hevesle meydana atılmamamızı gerektiriyor. Hakikaten bu iki silah bidat ehliyle mücadele hususunda çok önemli silahlar. Ilmi detaylıca elde edip yani en azından bidatleri savuşturacak insanın en azından kendisini şüpheye düşürmeyecek şekilde muhaliflerinin reddedebileceği bir seviyeye gelmesi, ilk önce öğrenirken sabır göstermesi, sonra da bunları tebliğ ederken sabır göstermek gerekiyor. Aleykümselam ve rahmatullahi Evet. Bazen bunlar gözetilmediği zaman hakkı savunuyorum zannederek batıl savunulabiliyor veya batılı reddediyorum zannedilerek hak reddedilebiliyor. Allah azze ve celle bizleri Hakkı hak olarak tanıyıp ona ittiba etmekle rızıklandırsın. Ve bizleri batılı batıl olarak tanıyıp ondan içtinab etmekle, ondan uzak durmakla rızıklandırsın. <Sessizlik> Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek. <Sessizlik> Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfurüke ve etubi deyk. Selama Alikunm ve rahmetullah ve Berekatu.